Merhaba sevgili açık gazet ünleyicileri ben Hasan Meliç. Ben Beti Gülöngen. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bir canlı yayında önce sağlık programında sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyoruz. Ben bu seneki programa ilk defa katılıyorum. Onun için hepinizden özür diliyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle dilerim bundan sonra böyle sorunlar yaşamayacağız. ve Her programa çalışacağım gelmeye ama mesela haftaya Erzurum'da olacağım için. Cağır kebabı yiyeceğim için sizler adına <gülüyor> şimdiden özür diliyorum. Evet e, sevgili Açka dinleyicileri bugün... Öyle geçiştirmek yok Hasan abi. Bir dakika benim daha şikayetlerim var sizinle ilgili. Buyurun o zaman. Dinliyoruz. <gülüyor> Tabii sevgili dinleyicilerimizle bunu paylaşmamız lazım. Hakikaten Hasan abi bu programa ilk defa geliyor bu sene. Ve biz e, sevgili senin Badur'la <gülüyor> beraber yürütmeye çalıştık. Ama kendisi hakikaten <gülüyor> çok yoğun. E, bize ve programa zaman ayıramadı. Bu sitem ve şikayetlerimizi altını çizerek... ...belirtmek istedik. Bu sistemi senin olarak... ...yani Betü Gül sistemi olarak Hayır, kabul ediyorum. Hayır bu Selim'in sistemi. Selim Badur'un... ...sistemini kabul etmiyorum. Çünkü o... ...senelerdir beraber program yapıyoruz. Ara sıra uğradığı seneler... ...çok olmuştur. <gülüyor> Onun bize. için... E, ...burada şimdi... Burada olmayanlar... Konu, ...hakkında evet, konuşmayalım. Söz hakkı da... ...oyuyor belki. E, konuğumuza da... ...ayıp oluyor belki Ve, ama... Bu kavgadan sonra... E, ...Selim Badur'u tanımıyorum. Öyle bir... ...adamcağız vardı değil mi? Evet görünce tanışırız... <gülüyor> ...inşallah. Evet bugün e, Türk Diş Hekimliği'nin e, önemli bir gününü geçirdik 22 Kasım'da ve o Diş Hekimliği günüydü. Ve Diş Hekimliği haftası olarak kutlanıyor bu hafta e, ve onun içinde e, bugün değerli bir konuğumuz var. İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı ve eski programcılarımız bizler bir zamanlar bizi devamı dinleyen e, dinleyicilerimiz hatırlarlar. E, Selim Hasan Meriç, Selim Balur ve Serdar Çintan olarak e, programı yapardık. E, Serdar'ın da bu görevinden dolayı işlerinin yoğunluğundan dolayı Serdar aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Tırnak içinde bu ayrılmak kötü anlamda değil. Yani İstanbul'da şekiller odasının başkanı olduğu için e, ayrılmak zorunda kaldı ve Program yapımcısını şimdi program konuğu olarak ağırlıyoruz. Onun için sevgili Serdar hoş geldin. Bilmiyorum hoş özledin bulduk. herhalde bu havayı, bu stüdyoyu. <gülüyor> e, i̇tiraf hoş. edeyim ki bu stüdyoyu özlemişim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, bugün şöyle diyeyim ben sevgili Serdar. E, sağlıklı değişim programları uygulanıyor ülkemizde. E, ve bunun içinde de herhalde diş hekimliğini de etkileyen... Ve problemleri olan sorunlar da vardır. Onun için ben sözü sana bırakayım, sen istediğin gibi götür. E, teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. E, burada olmak gerçekten keyif. Açık radyoda olmak tekrar keyif. Önce tüm meslektaşlarımın e, Diş Hekimliği Haftası'nı kutlayayım. Ağız Diş Sağlığı Haftası 22 Kasım günü de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluş günü olması nedeniyle Türkiye'de Bilimsel Diş Hekimliği'nin de kuruluşu olarak kutlanıyor. 103 yılı geride bıraktık. Bu sene bizim için bir başka özellik de var. Meslek Örgütü'nün de 25. yılı. Dolayısıyla İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın da kuruluşunun 25. yılını kutluyoruz. Buradan Meslek Örgütü'nde odada emeği geçen herkese, başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, denetleme, disiplin kurulu üyelerine, tüm aktivistlere... Ve odaya destek veren tüm meslektaşlarıma izin verirseniz bir teşekkür göndereyim. Sorunlardan önce böyle bir giriş yapmak istedik. Sorunlar çok aslında ne yazık ki sorunlar çok. Biz isterdik ki mesleğimizin 103. yılında ve meslek örgütünde 25. yılında diş hekimliğine ilgili bir takım ayrıntıları konuşalım ve daha diş hekimliğindeki gelişmeleri konuşalım. Ama bazı sıkıntılar var hepimizin bildiği gibi e, iktidar e, uzun zamandır e, uygulamaya koyduğu bir sağlıkta dönüşüm programının arkasında duruyor bütün gücüyle. Elbette bu e, halktan böyle büyük bir destek almış her iktidarın kendi sağlık politikalarını hayata geçirmek her iktidarın hakkıdır. Bu konuda diyecek e, hiçbir şey yok. Ancak son zamanlarda yapılan uygulamalar sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan uygulamalar, hekimlerin aleyhine e, çok fazla uygulama getirdi. Bütün hekim camiası, tıp camiası, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, bir yönüyle veteriner hekimler belirli sıkıntılar yaşıyorlar. Hani hangisinden başlamamı isterseniz? Yani Ben, e, biz ilk evet, programımızı da Sam Tabip Odası Başkanı'na davet etmiştik. Hasan yani, abi bilmezsin. Biliyorum, biliyorum. Dinledim. <gülüyor> Taner, Yeteri sayın, kadar taş sayın, bana. Sayın Betine Taner Görev gelmişti. gelmişti evet. Ve e, gerçekten e, bir çerçeve çizerek Hani bu sorunları, tıp Hı -hı. camiasındaki sorunları anlatmıştı. E, orada da bu son çıkan kanun hükmündeki kararnameyi de konuşmuştuk. Hı -hı. Aslında hakikaten başlık çok fazla ama... Ee, isterseniz sondan başa gidelim mi? Yani bu son kanun hükmünde kararnameyle diş hekimliğinde ne gibi değişiklikler oldu? Peki. Ya da bu grevler oluyor, karşı çıkışlar var. Sizin karşı çıkışlarınız Peki. nedir? Peki Aslında ilk baştaki karşı çıkışımız tabii kanun hükmündeki kararnamelerin bu kadar yaygın uygulanışı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Türk Dış Hekimleri Birliği'nin olağanüstü başkanlar konseyinde de bununla ilgili bir çalışma geldi önümüze. 22 Kasım günü basın bildirisinde de biz bunu açıkladık. Türkiye'nin birtakım dönemlerine baktığımızda bu iktidarın kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili uygulamaları olağanüstü dönemlerin uygulamalarına denk geliyor neredeyse. Çok fazla sayıda kanun hükmünde kararname ile birtakım uygulamalar hayata geçirilmiş vaziyette. İleri demokrasi dendi ve yaklaşık bir buçuk yıl önce Referandumda ileri demokrasi evet. e, e, çağrımlarıyla e, oy aldılar. Ama e, bu mudur? Yani bu kadar çok kanun hükmünde kararnameye başvurmak mıdır? ileri demokrasi bu tabii işin bir yönü. Tartışılacak bir yönü. Diş hekimliğine indirgersek yersek. E, e, birkaç uygulama var. Birincisi ben şimdi İstanbul Oda Başkanı olarak meslek örgütü açısından baktığımda Biliyorsunuz yıllardır bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek örgütlerinin e, tıpta belli bir yeri vardır. E, belirli uygulamaları kontrol eder, e, belirli uygunluk belgeleri verir, hekimlerin uygulamaları ile ilgili deontolojik kuralların uygulanmasına özen gösterir. E, disiplin suçlarını e, soruşturma yapar, disiplin suçlarını yönlendirir, hasta şikayetlerine cevap verir. Ama tabii bir yönüyle bir sivil toplum örgütü olarak da toplumsal muhalefet de yapar ve toplumun lehine bu muhalefeti yapar ve kendi meslektaşları lehine yapar. Şimdi yeni kararnamede, yeni kanun hükmünde kararname ile yasa çıktıktan sonra bu yetkilerin hepsi bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurul üzerinden yürüyor ve odanın tüm yetkileri, bu saydığım yetkileri bir şekilde bu kurul tarafından da yönlendiriliyor. İkisi birden devreye girerse de yasanın olduğu, yasayı çıkartan hı hı. yani bakanlığın uygulamaları ön plana çıkartılacak gibi bir uygulama var. Burada meslek örgütüne bir bypass söz konusu. Aslında çok sürpriz olmadı itiraf etmemiz gerekirse. Ee, Sayın Sağlık Bakanı e, şunu da söyleyeyim parantez içinde böyle kör gözle bir muhalefet yapmayı gerçekten sevmiyorum. Evet. Ee, sağlıklı dönüşüm politikaları alt, içinde bir takım uygulamalarda bu bakanlığın başardı çok önemli konular da var, attığı olumlu adımlar da var. En yakın örnek grip aşısıyla ilgili Tabii. uygulamalar ki o programa ben de bir soruyla hı hı. katılmıştım hatırlıyorsanız. Evet. Ee, ama e, şimdi bazı, bazı e, uygulamalarda e, Sayın Bakan'ın e, bizi meslek örgütü olarak hiç dinlemediği Ve bizi sadece muhalefet yapan ve hep belirli bir sol söylem içinde muhalefet yapan kişiler olarak gördüğünü biliyoruz. Bunu bazı sohbetlerde de dile getirdi. Ve bir buçuk yıl önce filan bir sohbette de yani gerekirse ben 3 yasa maddesiyle e, meslek örgütlerini e, bypass yaparım. hiçbir etkileri kalmaz demişti. Açıkçası şaka gibiydi bu ama bu şaka yani bu kanun hükmünde kararname ile gerçek oldu. Ben bunu demokrasiye yakışmayan bir tahammülsüzlük olarak görüyorum. Hı hı. Şunu düşünüyorum, bakan sanıyorum aşağı yukarı benimle yaşıt veya bir iki yaş belki fark vardır sayın bakanla. Yani demokrasi bu mu olmalı? Bu kadar kendinize muhalefet yapan insanlara tahammül edemez misiniz? Bu insanlar tamam sizin belki oğlum herkes değil. Olumlu yaptığınız işleri de görmüyor ama bu da demokrasinin kuralıdır. Bunları daha evet. fazla anlatmanız gerekir. Böyle bir tavırşsızlık var. Bunu evet, içimizde bir, sindiremiyoruz. Evet. Çok doğru. Çok doğru da bir de bir de şöyle şöyle yani şimdi ben bile hani dinlerken e, sizi irrite oldum. Şöyle bir yanı da var. Yani eğer siz meslek örgütlerinin elinden bu e, çok asil değil görev Hı -hı. olarak add edebileceğimiz o saydığınız halkın haklarını korumak, meslektaşların Hı -hı. haklarını korumak gibi görevleri alırsak ya da üstlendiği rolleri alırsak o zaman bir anlamda da siyasetin eline şeyine verilmiş olmuyor mu bazı önemli kararlar Kesinlikle. Yani, yani bu yönü de çok önemli değil mi? Evet. Bir gün hocam yani izleyicilerimiz yadırgamasın her tabii birbirimizi de tanıyoruz. Böyle hitap ediyorum size. Ee, aslında bu kararnamede bakanlığa inanılmaz yetkiler verilmiş durum. Hatta bakanlığı demeyeyim sayın bakana inanılmaz yetkiler verilmiş durumda. Bir örnek sağlık şurası 15 kişiden oluşuyor. 15 kişinin 13 kişisini sağlığa yakın kişilerden sağlıkta hizmet vermiş kişilerden. Hepsinin hekim olması ön şartı yok. 13 tanesini birebir bakan atıyor. Toplam kaç kişiler? 15 kişi. 15 Geri kalan iki kişinin bir tanesi bakanlık müsteşarı, diğeri de hukuk müşaviri. Aa, Şimdi bu 20. yani bu şu, bir bakan birlikte çalışacağı sağlık şurasının bütün, bütün üyelerini Üyelerin kendisi atamış oluyor. Ben şunu düşünüyorum, böyle bir yetki verilse bana kişisel olarak herhangi bir kurumda, bir süre sonra şundan ürkerim, ya benim doğru yapamadığım veya hatalı yaptığım şeyi bana söyleyecek birisi kalır mı çevremde? ...bana birinin muhalefet yapıp doğruyu söylemesi lazım. O kurulun içinde çok muhalefet yapacak kişiler olacağını da sanmıyorum. Çünkü farklı bir demokrasi kültürü var diye düşünüyorum. Çok fazla her şey çok fazla merkezi otoriteye bağlanmış durumda. Kanun hükmünde son çıkan kanun hükmünde kararname bunun bir göstergesi birçok konuda olduğu gibi ilk başa dönersem yani e, demokrasiyi yaymak e, yetkileri yaymaktan söz edilirken yine merkeziyetçi bir e, tavır var. Ve bir tek parti veya iktidarın çok fazla baskısı olacak gibi endişelendiriyor. Bizi. Şimdi sevgili seneler e, bu kanun hükmündeki kararnamelerin benim bildiğim kadarıyla daha çok yaz aylarında meclisi toplamak çok zorsa alınması alınan nesneler olarak diye o yola çıkıldıydı zannediyorum. Daha sonra da bu dediğin gibi meclisi bypass ederek çıkartılan bir olay oldu. Sıkıya geldi mi kanun hükmünde kararnameyi çıkar olay bitsin. Adı üstünde kanun hükmünde yani. Öteki tarafta çünkü meclise sokacaksın. Komisyonlara gelecek komisyon, alt komisyon, üst komisyon meclisin genelinde ondan sonra şey, oylama falan bayağı bir iş uzuyor. Ama burada e, Sayın Sağlık Bakanı'nın Ben şunu söyleyeyim, ben de 6 seneye yakındır bir yöneticilik yapıyorum. Diş Hekimliği Fakültesi'nin dekanlığını yapıyorum. Beni eleştirirlerse ben daha doğruyu, daha güzeli bulmaya çalışıyorum. Eğer sen eleştirilmez bir adamsan zaten o zaman Hitler oluyorsun. Hocam bir araya girmemeyi mi Yani verirseniz. eleştirmeyi kabul etmiyorsa. Evet. Şimdi bu 15 kişinin 13'ünü atıyorsan zaten onlar muhalefet falan yapamaz ki. Sen onların 12 dudağın arasında seni atamışsın evet. ya. Yani açıkçası aklımdan bu örneği vermek geçiyordu. Bu kadar sert eleştiriler ve bu kadar hırçın bir benzetme de yapmak istemiyorum ama geçenlerde Adolf Hitler'in Savaş Öncesi süreciyle ilgili bir kitap bitirdim. Ee, bağışlayın bu benzetme için. Ee, tabii ki Sağlık Bakanı bir Adolf Hitler değil de. Ee, Olur dedik zaten yani, böyle de evet. yani. devam etmesin uyarıyoruz. Bu kanun hükmünde kararnamelerle nasıl meclisin bypass edildiği nasıl meclisin yetkisiz hale getirildiği ve sonunda Almanya'nın ne hale geldiği çok net ürkütücü bir örnek. Umuyorum haklı Selim ön plana çıkar bir şekilde muhalefetin kısılmakta olan ve kısık çıkmaya başlayan sesine de kulak verilir bu sadece. Bizim konumuz için değil. Tabi bu hukuk alanında da böyle değil mi? Sağlık alanında da böyle. Birçok evet. alanda aynı durum. Hocam şimdi bakın o kadar işler değişmeye başladı ki. Şimdi bizler e, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri tek gelir kaynağımız var. Eskiden çoktu. Şimdi tek. Çoktu derken neyi kastediyorum? Emekli sandığı vardı. Emekli sandığından para alırdık. Başka... SSK'lılar vardı, bağ kurulular vardı, özel olarak gelen hastalar vardı. Şimdi ise SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan başka geliri yok. Sosyal Güvenlik Kurumu eğer senin gelirini kısarsa sen apı yutmuşsun. Hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey alamazsın. Evet hocam Hiç bunun örneklerini ben de bir dönem musun? sizin yardımcılığınızı yaptım. Bunun örneklerini gördük. Ee, oradaki yetkili kişinin iki dudağı arasındasınız. Evet. Yaptığınız faturaları gönderiyorsunuz. %60'ını ödüyorum dediği anda bitti. Niye diye sorduğunuzda evet. öyle diyor. Hı. Şurada şu aday yapmışsınız bir röntgen eksik. Hayır şunu demek istiyorum. Çok ciddi bir çelişki var. İstanbul Üniversitesi'nin veyahut da üniversitelerin Dünya çapında olması, ilk 500'e girmesi niye girmiyor diye eleştiriliyor. Değil mi? Ama öteki taraftan da deniyor ki, bak kardeşim ben sana az para verebiliyorum bir öğretim üyesi olarak. Lütfen az paranın üstüne artı sen performans göster, para kazan ve çok para al. E şimdi bir öğretim üyesi ailesini geçindirmek için, para kazanmak için hasta bakmak zorunda. Ama öteki taraftan da niye ilk 500'e girmiyorsun? İlk 500'e girmen için benim araştırma yapmam lazım. Benim bilimsel çalışmalar yapmam lazım. Ben ona göre yaptığım bu çalışmalarla ilk 100'e, ilk 500'e, ilk 50'e, ilk 5'e neyse girersin. Neyse şimdi beni konuşturmayın. Evet, ee, bu hızınızı kesmek <gülüyor> istemiyorum ama. Kes, Müzik arası verelim mi böyle içimiz Lütfen. sanki biraz evet. bu konularla böyle kararıyor. Dinleyicileri de çok karartmayalım ama dinlemelerini de öneriyorum gerçekten. Çünkü neler oluyor dikkatlice takip etmek lazım. İlk parçamızı bir vokalist, besteci ve söz yazarı olan çok değişik bir sesten çalmak istiyorum. 2002'de profesyonel müzik hayatına başlamış olan Jehan Barbur. Gerçekten çok değişik hoş bir sesi var. 80 doğumlu Arap asıllı bir Türk şarkıcı ve Bülent Ortaçkin'in referansıyla müzik dünyasına atılmış. Bunun ilk şarkısı Hasunay nur kuleli pemnay ay yorlu yok hasnar usat kan usat 25 Kasım Cuma saat 13.25. Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız. İstanbul Dış Hekimleri Odası Başkanı Sayın Profesör Doktor Serdar Çintan'la beraber sohbetimize devam ediyoruz. Evet. Buyurun hocam. Evet, ee, ben şimdi şeyde kaldık işte bu son kanun hükmünde kararname onun içeriğinden bir miktar bahsettik. Bu bölümde isterseniz bunun... Diş hekimliğinin pratiğine yansımaları nasıl oluyor? Oradan tabii, tabii. bahsedelim. Yani halk, çünkü lazım. halkı ilgilendiren evet. kısmı. Ona orası. gelmemiz lazım. Aslında bu sağlıkla dönüşüm politikaları diş hekimliğine nasıl yansı dersek. Bu iktidar önemli bir tercih belirledi. Ee, Türkiye'de birçok ülkede olduğu gibi diş hekimliği hizmeti ağırlıklı olarak muayenehaneler üzerinden veriliyor. Ee, bu 10 yıl kadar öncesine kadar... %80 muayenehane, %20 e, kamudan hizmet veya diş hekimliği kuruluşlarından, polikliniklerden veya e, diş hekimliği hastanelerinden e, hizmet e, sunulması şeklindeydi. E, muayenehanelere karşı bir tavır gelişti. Bunu şöyle açıklıyorlar, yani bunca yıldır bu sistem bürümüş ama Türkiye'de az diş sağlığının durumu belli. Hastaların işte cebinde parası yok, gidemiyorlar muayenehanelere. Ve biz kamu kamuya yatırım yapalım. Ağız diş sağlığı konusunda özel sektörde yatırım yapsın. Geniş diş hekimliği hastaneleri kursun. ve Bunun adımları atıldı. Bir taraftan özel sektör bir dolu dental hospital evet. diş hekimliği hastanesi kurdu. Kamu Kamuda Sağlık Bakanlığı da ağız diş sağlığı merkezleri kurdu. Ağız diş sağlığı merkezleri hızla büyüdü. Şimdi ağız diş sağlığı merkezlerine karşı çıkmak, direkt karşı çıkmak çok mantıklı değil. Ama diş hekimliği muayenehanesinin olmadığı yerlerde az diş sağlığı merkezi kurup burada diş hekimlerini istihdam ederseniz, yeni mezunlara yer açarsanız diyecek hiçbir şey yok. Ama muayenehanelerin de çok yoğun olduğu ve muayenehane hekimlerinin de aslında kendi işletmelerini çevirdikte bir miktar zorlandığı bir süreçte siz o semtlere eee 60 70 100 ünütlü az dış sağlık merkezleri kurarsanız burada tercih ilgili soru işaretleri geliyor e, insanların aklına. Bu yatırımı yaptı. Yani oradaki ee, muayenehanelerin kapanması demek o. Açıkçası olur. böyle. Evet. Muayenehaneleri, muayenehaneleri e, bireysel bir sağlık işletmesi olarak buraya yapılan yatırımı eee göremezdik. E, e, Bireysel bir yatırımken buraya yapılan yatırımı görülemezlikten gelmek bu yatırımı sıfır saymak aslında çok akıllıcı değil diye düşünüyoruz biz. Ve bunun için biz hizmet alımını önerdik yani muayenehanelerden de hizmet alsın ee, bakanlık. Ee, ve insanlar e, belirli bir ücret tarifesi üzerinden hizmet alabilsinler. Burada bir sıkıntı çıktı. Türk Dış Hekimleri Birliği'nin tümüyle maniyet maliyet analizine bağlı ve hekim emeğinin de üstüne ekleyerek ortaya çıkardığı asgari ücret tarifesi tartışılır oldu. Asgari ücret tarifesini Sayın Bakan Yüksek buldu. Ee, açık konuşmak gerekirse asgari ücret tarifesinin altında çalışan birçok meslektaşımızın olduğu da bir gerçek Ki inanın çok bilimsel yöntemlerle belirilmiş rakamlarda. O rakamların altında çalışanlar vardı. Bakan bu ücretle olmaz dedi ve çok daha düşük ücretler teklif etti. Bu görüşmeler zaman zaman bir anlaşma noktasına geldi. Zaman zaman kopma noktasına geldi. En son koptu. Şimdi tekrar Türk Dış Ekimleri Birliği'nin başkanı, genel sekreteri ve oluşan bir kurulla bakanlığın görüşmeleri... Sürüyor. Bakan biz buna tümüyle karşı değiliz. Ücret konusunda anlaşırsak tabii ki muayenehanelerden hizmet alırmış demiş geçenlerde. Hatta bu sabah mail, mailime gelen bir yazıda okudum ama biraz ben de inancımı yitirdim. Yani bunlar hep söylendi, söylendi söylendi. Bir gün sonra tümüyle başkası yapıldı. Bugün meslek örgütleri içinde ağız diş sağlığı merkezlerinin bu şekilde kurulmasına karşı çıkan bütün arkadaşlarım. <gülüyor> inanın yıllar önce gençliğimizde Türkiye'nin her yerinde ADSM'ler kurulusun ve Türk halkı ucuz e, aziz sağlığı hizmeti alsın dense herkes buna çok destek verirdi. İşin bir tarafını görmezlikten gelebilirmişiz belki o zamanki gençlik heyecanımızla. Oysa muayenehaneler de bir önemli bir sağlık yatırımı ve diş hekimliği muayenehanesi çok ciddi bir yatırım. Bir de şu sorun var. Şimdi ADSM'leri kurdunuz. Burada bir dolu meslektaşımızı çalıştırıyorsunuz. ADSM'lerde ücretler çok düşük, diş hekimleri ücretleri çok düşük. Performans. Performans geliyor hocam sizin de dediğiniz gibi. Performansta da iş dönüyor dönüyor parça başı üretime geliyor. Yani e, belli bir sayıda hastaya bir gün içinde bakmak zorundasınız. Çok sofistike, çok gelişmiş, çok zaman alacak işlerden giderek yavaş yavaş refleks olarak fedakarlık yapıyorsunuz. Daha basit diş hekimliği işlemlerini yapıyorsunuz. Şöyle bir tehlike var. Biz diş hekimliğini, üniversiteler, meslek örgütü, özel çalışan arkadaşlarımız bilgimizi, görgümüzü, deneyimlerimizi arttırarak çağdaş bir diş hekimliği uygulamasına getirmeye çalıştık. Elbette herkes bu hizmeti alamadı. Bu, i̇şin bu tarafını biliyoruz biz. Ve alması da gerekiyor. Ama şimdi 30 yıl öncesinin çek protez yapacak protez yap mantığına dönersek, bu duruma düşersek hey, en tehlikeli bu, yani cinayet gibi bir şey bu çok yok. tehlikeli bir şey Serdar burada girmek istiyorum araya şöyle ki e, senin bu söylediklerinde benim de sorunlarım birebir uyuşuyor bugün diş hekimliği fakültesinde <gülüyor> bu olaylar yani bu kararlameler bu yürürlükteki e, yönetmelikler girdikten sonra iki tane yerde çok ciddi hasta sayım arttı bunlardan bir tanesi endodontik Yani kanal tedavilerine uğraşan hı hı. ana bilim dalı. Ötekizde de bizim periodontoloji yani diş eti ve hastalıklarla ilgili olan ana bilim dalı. Neden? Çünkü bugün bir endodonti dediğin zaman o kadar uzun bir şey var ki, işi var ki yani hekimin onda en az yarım saat, 45 dakika, 1 saat uğraşması lazım. Kanalları doldurup kanalda tedavi bir etmek Bir de bir kere ile de bitmiyor ki bitmiyor. değil mi? İlaç koyuyorsunuz, bitmiyor. gönderiyorsunuz. Ama ne oluyor? Bunun getirisi az olduğu için hekim kardeşimiz haklı olarak diş hekimliği fakültesine havale ediyor. Ha yani uzun işler. Evet. üniversiteye Evet. kısa ve çabuk evet. işler. Bir endodonti adesini. tedavisinin yani bir kanal tedavisi için diş hekimliği fakültesine İstanbul Üniversitesi diş hekimliği fakültesine müracaat eden hasta bir sene sonra sıra alabiliyor. Bu kadar hasta e, artar mı? Diş gider zaten. Gider tabi. Gider tabii. Yani bu inanılmaz bir yol. Aynı şekilde diş taşlarını temizlemekte evet. çok az puan olduğu için e, bize yol diyorlar. Siz orada temizleyin diye. Bu olmaması evet lazım. Hocam, bu çok önemli sorunlar. önemli ki e, göstermek. Yazık olan hastalığa oluyor. yani İnsanlarımıza oluyor yazık. Sizinle... Bir şey devam etmek istiyorum. ADSM'lerle ilgili, az diş sağlığı merkezleriyle ilgili yani hep kısaltılmışını söylüyoruz. Şimdi biz bu hafta bizim az diş sağlığı haft haftamız yönetim kurulu üyelerimiz bir görev bölümü yaptık ve kamu kuruluşundaki meslektaşlarımızı az diş sağlığındaki meslektaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ben de e, salı günü Kadıköy bölgesindeki 3 e, tane ADSM'yi ziyaret ettim. Şöyle gözlemlerim var. Hasan hocamı da çok ilgilendirecek. Fakültede Bir modernleşme, bir dönüşüm yaparken klinik altyapıyla ilgili dezenfeksiyon sterilizasyonla ilgili altyapıda nasıl sıkıntılar yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Birlikte evet. çalıştığım dönemden de hala da biliyorum tabii. Bir ADSM'ye gittik. Yeni yapılmış 4 yıl önce. A'dan Z'ye her şey çok iyi planlanmış. Mükemmel bir dezenfeksiyon sterilizasyon zinciri var son derece modern yöntemde Güven Kürekçi Hoca'nın da kulakları çındasın onun da çok emeği oldu bu konuda. Son derece modern yöntemle sistem yürüyor. barkod sisteminden yürüyor. Çalışan ünitlerden herhangi bir alet kullanıldığında bilgisayara barkodla girildiğinde aşağıdaki üniteden o aletin eksildiği mesajı gidip hemen o yerine geliyor. Bir özel lift var. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon aletlerini kliniklere taşıyan. Çok hoşuma gitti. Başında da Aslında Sayın Bakan'la da aynı kentte yetişmiş, bakana yakın olduğunu da düşündüğüm bir meslektaşım var. Bu meslektaşım orada çok güzel bir hava yaratmış. Ve o, o bölge semtine de mükemmel bir hizmet ediyor. Buna diyecek hiçbir şey yok. Buna hiçbir şey diyemezsiniz. Hani nankörlük olur buna bir şey demek. Evet. Ama orada çalışan hekimler de hallerinden memnun. Ama burada şunu gözledim. Yöneticinin bireysel özellikleri, becerisi ve kendi meslektaşlarıyla kurduğu iyi diyaloglar oradaki sistemi çok iyi çeviriyor. Bu olmadığı zaman... Başka ADSM'lerde önemli sıkıntılar var. Ee, performans üzerinden meslektaşlarına baskı yapan, e, huzurlarını kaçıran, e, uygulamalar konusunda e, yön vermeye çalışan e, başka yerlerde var. Şimdi bunlar önemli sıkıntılar. Bir orta yol bulup Türkiye'nin birçok yerden belki toplumuna aziz sağlığı hizmeti alıp bu sıkıntıyı aşması gerekiyor. Biraz geciktik bile düşünüyorum Türkiye'de. Baskı yapan kim? Yani şimdi bunların ADSM'lerin başındaki yani baş hekim. organizasyon şeması şimdi nasıl? Başhekim var. Başhekim var. Başhekim var. Şimdi öyle. Şimdi tabii kanun hükmünde kararnameyle aslında başhekimlerin üstünde de bir hastane yöneticisi olacak ve bu kişinin hekim olması gerekmiyor. Ama hastane yönetimi konusunda bir eğitimden geçmiş. Muhtemelen işletme kökenli ee, bu konuda bir master belgesi olan birileri gelecek. Zaten sağlık yönetiminin üst kadrosunu tümüyle hekimler değil artık hastane yönetimler. Buna da diyecek bir şey olmayabilir profesyonel birilerinin değerlendirmesi. Ama bu kişilerde sorun program arasında da müzik arasında da konuştuğumuz gibi bu kişiler sağlık işletmelerine sadece kar etmesi gereken yerler olarak bakıyorlar. Lafı getirmek istediğim konu buydu. Bu çok sevgili meslektaşım. Konuştuk konuştuk çok güzel çok da memnun oldu bizim ziyaretimizden. E, ama... Hızla her şeyi ile kuruşla konuşuyor. Böyle. Çok güzel kafası hızla hesap yapıyor. Birden şunu fark ettik. Onun maliyeti bu, bunun maliyeti, şunun maliyeti bu. Çıktıktan sonra dedi ki, ya farkında mısınız? Hiç bu arkadaşımız şeyden söz etmiyor. Ee, e, hekimin emeğinden söz etmiyor. Bunun üstüne de hekim emeğini şu kadar koymamız... ...hekimin aldığı ücret şu boyuta gelmedi demiyor. Sistem tıkır tıkır yürüyor. Çalışan hekimler de şimdilik orada performansları... ...iyi gittiği için iyi. Orada endodontisini de yapmaya başlamış... Ee, Bir tane de periodontolog var. Her şeye yetişemiyor tabii. Şimdi uzmanlıkla ilgili o bölgelere uzman ihtiyacı da giderilecek gibi gözüküyor. E, sistem kendi içinde artılarıyla, eksileriyle gidiyor. Ama bu eksiler şu anda hayatını sürdürmekte olan... Ve kendi işletmelerini çevirmekte olan diş hekimlerinin hızla aleyhine gidiyor. Ve bu da bir meslek adına, meslek grubu adına son derece ürkütücü Yani bu şey. şekilde o ağız diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimlerinin istihdamında sorun da olacak o zaman. Bir süre sonra olacak Değil bence. Mi? E şöyle bir şey, 41 tane diş hekimliği fakültesi var. Hızla genç mezun çıkacak ve bu hızla genç mezunlar bu yerlerde çok düşük ücret artı performansla çalışarak hayatlarını geçirmek zorunda kalacaklar. Evet çok ilginç Müzik arası isterseniz Verelim. E, Şimdiki parçamızı da e, Kanadalı bir şarkıcıdan e, dinleyelim e, 1945 doğumlu e, inanılmaz Çok sayıda albümü olan Anne Murray'den e, Gerçekten çok hoş parçaları var e, Deniz Song People smile and tell me I'm the lucky one We've just begun I think I'm gonna have a son He will be like him and me As free as a dove Conceived in love The sun is gonna shine above And even though we ain't got money I'm so in love with you, honey Everything will bring a change in the morning when I rise bring a tear of joy to my eyes and tell me every is gonna be all right love a guy who holds the world in a paper cup drink it up love a and he'll bring you love and if you find he help I better take them home, home Yeah, don't you live alone Try to ruin what love is on And even though we ain't got money I'm so in love with you, honey Joy to my Önce Sağlık Programı Açık Radyo 94.9 ve sevgili Çintan Profesör Doktor Serdar Çintan eski program yapımcımız şimdiki İstanbul Dış Ekimleri Odası Başkanı artı İstanbul Üniversitesi Dış Ekimleri Fakültesi'nin öğretim üyesi Serdar'la sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Serdar bu ağız diş sağlığı merkezleri açıldıktan sonra toplumumuza faydası tabii ki oldu herhalde oldu mu nedir ne değildir tabi siz dışarıyı daha iyi gözlediğiniz için meslek odası olarak bu konuda da hocam tabi ki topluma faydası olsun diye kuruluyor her yer ama az önce sizin de söylediğiniz bir konu çok yakın bir örnek Bazı sofistike işlerin bazı daha çok zaman harcanması gereken ama hastanın kendi dişlerini ağızda tutması gereken işlerin periodontal tedavi gibi diş et hastalıklarının tedavisi gibi uzun zahmetli ve sürekli kontroller gerektiren tedavilerin buralarda yeterince önem verilmediğini yapılmadığını görüyoruz. Bunun nedeni de meslektaşlarımız da bunları yapmaktan kaçınıyor. Çünkü iş uzuyor performans düşüyor. Bu bir açmaz. Buradan ilerliyoruz. Olumsuz çıkarım hasta aleyhine yani çok yakın çok yakın çok yakın bir komşumun başına geldi bu örnek. Birebir örtüştü bir ADSM'de tüm ağız tedavisi planlandı benim de yapan meslektaşım öğrencimdi kulakları çınlasın elinden geldiğince de iyi şeyler yaptı. Ama sonra bir yıl geçtikten sonra bir iki problem yaşadı. Bir periodontal tedavisinin yapılamadığı ortaya çıktı. Bir de bir yüzünde bir şişlik oldu. Bir dişinde çok kök ucunda bir lezyon. Normalde bizim fakültede öğrenci arkadaşlarımızın, iki seans asisten arkadaşlarımızın artık yeni endodontik yöntemlerle tek seansta halledeceği bir tedavi endodontinin adı bile geçmemiş. Çekelim, protezinize ilave yapalım. Bu programın ilk bölümünde de söylediğim gibi evet. bizi 30 yıl geriye düşürür. Şimdi e, vatandaşımız cebinden çok az çıkıyor ve ağız diş sağlığı hizmeti alıyor, duygusunu yaşıyor. Bu, bu en azından hekime gidiyor mutluluğunu yaşıyor. Ama niteliksiz sağlık hizmetini ucuz diye, ücretsiz diye niteliksiz sağlık hizmeti vermeye başlarsak bunun bir topluma, insanlara zararı çok kötü olacak. Bunun ekonomik geri dönüşü de bir felaket olacak. İşin ayrıca bir boyutu var. Hep kötümser bir tablo çizmek istemiyorum ama... ...elbette içinde bulunduğum konumda benim bu eksileri... ...görmem, dile getirmem gerekiyor. Verilerini kızdırmak pahasına. Yoksa yani bu toplumun sağlık sağlığı için hizmet yapan herkesle... ...birlikte el ele dayanışma içinde yürümeye hazırız. Topluma faydası oluyorsa hiç problem değil. Mesela... Ee, bizde de şimdi şeyi zordadılar, üniversiteyi, onu yapmak zorundayız. Yoksa ödemiyor parayı. Ee, kullanılan protez materyalinin, e yani ihaleye çık diyor. En uzun kim hangi laboratuvar vermesi Ona ver, o senin protez laboratuvarın olsun diyor. Ee, acaba doğru mu? Laboratuvar malzemesi kullanılıyor mu? Ben de durmadan şimdi alıyorum alıyorum örnekleri, ee, tüp itaha yolluyorum. Bakalım ne cevaplar gelecek. Eğer hastanın... Sağlığınla oynayan veyahut da yanlış bir metaller çıkarsa inanın e, gazetelerde bunu çok rahat göreceksiniz hemen ne olursa Hocam, olsun her şeyi pahasına vereceğim gazete. Sizinle birlikte çalıştığımız dönemde malzeme alımında biliyorsunuz ihale yasası gereği hep en ucuza almak zorundayız. Ucuz aldığımız malzemelerle neler yaşadığımızı bizzat yaşadık elaletleri. Üstelik e, demirbaş olarak aldığımız el aletlerinden sıkıntılar yaşadığımız. Ama bu hastanın ağzına e, girecek, çektim. ömür boyu kalacak. Olacak şey değil. Bu işin çok ayrı bir boyutu. Aynı şey işte stentlerde vesaire diğer evet. invazir malzemelerde. Bu da kadar ucuz yani insan. Evet. Bu kadar evet. ucuz değil mi? Hocam son evet. 7 dakikaya ben falan e, geldi. Şimdi şeyi de merak yaptılar, ediyorum. Onu evet merak onu soruyoruz. Yani en azından oda olarak ne, ne, bu durumla nasıl mücadele şimdi etmeyi bir düşünüyorsunuz? Bir Neler şuna, yapıyorsunuz? Şimdi şunu itiraf edelim ki biz meslek örgütleri e, şu anda halkın gözünde eski saygınlığımızı taşıyamıyoruz. Ben açık konuşmayı seviyorum. Burada e, iktidarın e, kendi e, hesaplarına göre yüzde 13, yüzde 14 oranında oy artışı sağladığı sağlık politikaları, bu, popülist sağlık politikaları e, hekimden yana değil halktan yana e, ki olması gerekecek... Bu bir şey, bir şey bu tabii halkın sağlığından yana olmak ama bunu hekim aleyhine kullanmak. Sayın Başbakan'ın verdiği demeçlerde, televizyon önünde canlı yayınlarda hekimlerden söz ederken ki üslü bu, Sayın Bakan'ın bizlerden söz ederken ki üslü bu bir şekilde bizleri yer alıyor. Biz kendimizi savunmak için ortaya çıktığımızda da e, ortada şöyle bir var ya hava var yani işte e, hekimler kendilerini düşünüyorlar. E, halkı düşünmüyorlar oysa meslek örgütleri kurulduklarından bugüne kadar her zaman toplumun çıkarlarını ön plana çıkmış bunun için mertçe e, tavırlarını ortaya koymuş gerekirse sokaklara çıkmış eylemlerini yapmış e, toplumun dile getiremediği şeyleri kendileri belirli riskler alarak dile getirmiş örgütlerdir. Ama şu anda biz kendimizi ifade etmekte zorluk çekiyoruz. Medyada da sıkıntı çekiyoruz açıkçası. Bir basın toplantısı için tüm ajanslara haber veriliyor. Katılım az. Ayrıntılı bir röportaj yapılıyor. Aman bundan bir haberler çıkıyor, haber çıkıyor diyorsunuz. Sonra tabii editör onu bir şekilde bu diyor, bu, bu, bu çok okunmaz diyor. Artı hadi burada çok fazla iktidara laf geliyor, bunu söylemeyelim diyor. Küçücük şeyler halinde, başlıklar halinde işin toplumsal boyutuyla e, ilgili haberler uçuyor gidiyor. Bilgilenmemekte de haklı o zaman yani medyanın hakikaten bu rolü çok önemli ve bunu yerine getirmiyor. Ee, sizin... Ankara'daki... Hocam özür dilerim Pardon. Ankara'daki e, büyük eylemde geçtiğimiz e, kış bir hasta işte çok az ne yazık ki e, hekimlerin eylemine destek verdiğinde şöyle bir şey söyledi televizyon muhabiri mikrofonu uzattığında ben performans materyali olmak istemiyorum ben hastayım dedi. Şimdi bu, bu bakışa gelebilse toplum gelmiş olsa biraz daha farklı gidecektir e, ama tabii böyle sıkıntılar var. <Gülüyor> Serdar'cığım zaten şunu herkesin biz dinleyenden bilmesi lazım. Biz insan sağlığı için uğraşan insanlarız. İnsan sağlığı için olumlu olan her şeyi kimden gelirse gelsin destekleriz. Bu politikacı da olabilir. Bu başka şey de olabilir. Ama insan sağlığını desteklemek demek ucuza yapmak demek değil. Gerekiyorsa bazen fazla para da vereceksin insan sağlığı için. İşte demin Betü Gür Hoca'nın stent olayı ağza takılan kronlar olayı Bunlar çok önemli şeyler. Yani biz burada vur vurabalıya eleştirmiyoruz Sayın Bakanı'sa. Dediğim gibi Sayın Bakanı da çok yaptığı özel işler var, güzel işler var. Ne bileyim bir full time yasası o bana göre bazı doğru olan şeyleri var. Ama e, dikkat edilmesi gereken insanlara bir tarafa yaranırken öteki tarafı Tukaka yapmak yani hekim grubunu Kötülemek biraz bir, e, Olmuyor ya hocam. Hemen ek bir soru sorayım Sözü size verelim Hadi. Burada biz şeyi konuşmadık bir de e, Diş hekimliği eğitimine Yansımalarını hiç konuşmadık Acaba hani onu da katarak cevap diş alabilir miyiz Diş nasıl yansımasını Ama bu kadar kısa sürede Tabii. Bilmiyorum evet. sığdırabilir miyiz İstersen ayrı bir program yapalım yani. bu, Evet bu gerçekten uzun Çünkü bunu burada ben çok kısa geçmek istemem Kusura bakmayın eğer başka bir programda e, vaktimiz olabilirse diş hekimliği eğitimi, e, yeterlilikler, e, uzmanlık konusu gibi konulara e, girmek isterim. Hasan Hoca'nın söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Sağlık Bakanı meslektaşlarımızı e, çok olumsuz cümlelerle eleştirirken aslında yaşam çıtasını çok yükseltmiş. Belki çok yüksek ücretler kazanarak kendi kliniklerinden yaşayan çok küçük bir hekim grubunu hedef aldı. Ama bu küçük hekim grubu üzerinden tüm hekimlere vuruldu. İşin tatsız tarafı evet. bu. Bazı meslektaşlarımızın gerçekten yaşam çıtası çok yüksek bu kişisel tercihtir buna diyecek. Hiçbir şey yoktur onların belli bir hasta grubu vardır ama buradaki yani onun dışında kalan hekimler çok farklı modellerde çok farklı yöntemlerde ve gerçekten kendi hayatlarını makul bir seviyede sürdürmek pahasına sağlık hizmeti verirken hastalarına nöbet tutan hekimler dövülürken, e, tıp fakültesinde sevgili hocamızın olduğu gibi ameliyat yaptığı çok umutsuz bir vakada zorla ameliyat yaptığı bir vakada, hastanın kaybından sonra otoparkta öldürüldüğü Öldürmesi. gibi hekimler böyle biraz şeyde Roma'da aslanların önüne atılmış e, köleler durumundalar şu anda belli bir hukum, hekim grubu. Ya yani bu bizim yüreğimizi sızlatıyor itiraf edeyim ki. Ama biz mesleğimizi seviyoruz. Sevdiğimiz ee, için hekim aldık. Hekim arkadaşlarımız da öyle e, canları pahasına dediğin gibi yani şu anda işlerini yapıyorlar. E, o zaten bazen yani bir hekimi dövmeye kalkan bir insanı kesin döverim. Özür dilerim söylüyorum. Yani <gülüyor> e, günde kaç hasta bakıyor onu yapmış bunu yapmış kalkıp da e, böyle olayların olması hakikaten hoş değil. Ee, gene de hep şunu söyleyelim programımız herhalde bitiyor birazdan 3 dakikamızın olduğu işaret ediliyor. Ee, peki Serdar sana bir şey daha soracağım. Ee, İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın son etkinlikleri neydi bu hafta? Çok kısa geçeyim. Ee, elbette medyaya ve bazı kuruluşlara... Ben medyada görmedim çünkü de onun için. Işte yer almadık, çok alamadık. Yani açıklamalar yapıldı, basın bülteni. Birçok arkadaşımız birçok yerde konuştu ama... Bunun dışında biz şöyle bir şey yaptık. Bir sponsor desteğinde 3 ilçede, Gazi Osmanpaşa Avcılar ve Pendik'te belediyelerin bize gösterdiği yerlerde... ...sağlık çadırları açtık, ağız diş sağlığı çadırları. Burada halka ve özellikle çocuklara... Ağız sağlığı konusunda bilgi verdik. Ankaralı bir meslektaşımız var. İki tane kitabı var. Bu kitaplar çocuklara yönelik masal kitabı ve boya boyama kitabı gibi bu meslektaşımızın kitaplarını çocuklara verdik. Ben dün Pendik'teki çadırda uzun zaman geçirdim. Oradaki ilgiden gelen insanların oradan mutlulukla çıkması ve diş hekiminle muayenehane veya ADSM ortamı dışında bir diyalog kurmasından açıkçası çok mutlu oldum. Hatta o bölgenin belediye başkanı Pendik Belediye Başkanı ile bunların sadece bu hafta içinde değil sene içinde ayrı zamanlarda da yapılması konusunda bir söz aldık. Keşke her yerel yönetim. Böyle destek verse Betügül hocam unutmadan program öncesi konuşmuştuk bugün aslında kadına şiddete karşı çıkılmak konusunda da önemli bir gün evet. hemen bir cümleyle bütün meslek grubu adına bütün meslektaşlarım adına İstanbul Diş Ekinler olsun Ama elbette tabii kendi adıma kadına şiddet uygulamasına karşı durduğumuzu yürekten desteklediğimizi bunun Türkiye'nin kanayan en önemli yaralarından biri olduğunu söylemek evet, istiyorum. Evet çok teşekkür ederiz evet, gerçekten. Evet çok teşekkürler buradan bu anlaşılıyor ki sevgili Betigül hocam e, bizim diş ve ağız sağlığı konusunda da program yapmamız ve halkı bilinçlendirmek <gülüyor> adına onlar bu işi çadırlarda yaparken biz de açık radyo e, mikrofonlarında yapmamız. Tabii siz yapmamız. programa gelirseniz inşallah Yaparız, ee, program tabii. başlarken <gülüyor> çaktınız biterken çaktınız canınız sağ olsun ben diyorum ben, de, ben de. programı kapatıyorum eğer izin verirseniz ee, sevgili açgın dinleyicileri böylelikle bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik ee, teknik masada Mert'e çok teşekkür ediyorum program destekçimiz Gülselen Çakıl Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum Yüzünüzden gülücükler, ağzınızdan dişleriniz eksik olmasın efendim. Kalın sağlıcakla diyor evet. ve sözü Betigül hocama veriyorum. Tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben de çok Hem teşekkür ederim. Hemen süremiz kalmadığı için herkese iyi bir hafta sonu dilerken tüm dinleyicilere ince sazdan kalbimdeki denizle veda edelim. hoşça kalın Samo, öle. Aralar. Dünya var dünyaların ortasında ikimiz sevdamı saklıyor kalbimdeki Hikâyemiz bu kara sevda Aramıza çizildi bu mavi duvar Bakıp bakıp sevdalı kıyılar var Dünya bölündü ordasında ikimiz Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz Aramıza da je